Şöyle Fatih e, orada eğer 30 bir maksat yoksa şöyle hani karşı olsun o tarafı bir daha bakmayalım. Tamam. Bu taraf olsun ya. Evet. Şöyle işte böyle. Selamun Bu ayın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah'a sormak. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillah. Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestağhdi. Ve na'ûzü min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillehu felâ mudillele ve Ve Ve ve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 ama bazı fiabat Allah. İna astağ al hadi fi kitab Ve khair al hadi hadi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ve şer al umur muhlasatı ha. Ve kulla muhlaset bidat. Ve kulla bidat zallal. Ve kulla Finnar Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirin. Ehl-i Sünnet ve El-Cemaat'in itikadi özelliklerini almaya devam ediyoruz. Bugün inşallah 38. özelliği alacağız. Maksadın yüceliği, gayenin ulviyeti, ehemmiyeti, önemi. E, Maksat malum. Maksat malum. O da ne? Allah'ın dinini yüceltmek. Allah'ın dini deyince aklımıza ne geliyor? Tevhid geliyor. Tevhid yani uluhiyetiyle, rububiyetiyle, isim ve sıfatıyla Kur'an-ı Kerim'in bize vermiş olduğu o yüce mesaj yüce olduğu kadar aynı zamanda himmet olarak da, ihtimal verilme olarak da intişar olarak da apayrı bir yüce değere sahip. O bakımdan maksat Kur'an olunca maksat din olunca, maksat tevit olunca ...maksatın yüceliğini ifade etmende de çok bir anlamı yok. Yani biz doğumatik bir şeye davet etmiyoruz. İnsan yapısı bir şeye davet etmiyoruz. Kimsenin yazmış olduğu şiirlere davet etmiyoruz. Felsefi kitaplara davet etmiyoruz. Mantık kitaplarına davet etmiyoruz. Yani münezzel olan, Allah'ın indinden olan... Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbinden almış olduğu vahyin neticesi olan neye tevhide davet ediyoruz. Hal böyle olunca bir şeyin şerefi o şeyin malumunu şerefiyle eşdeğerdir. Yani ne demek? Eğer herhangi bir ilmin şerefi varsa bu ilmin şerefi ilmin adından değil. yani İlmin içerdiği malumattan dolayıdır. Hal böyle olunca e, tevhidin malumatı insanın yaradanı, alemin yaradanı Allah Azze ve Celle olunca, muhteva olarak, bilgi olarak, onun şerefi de, o malumdan dolayı ne yapmış oluyor arkadaşlar? Yücelmiş oluyor, ulaşmış oluyor. O bakımdan, ehl-i sünnet vel cemaat bu şerefi, maksadın bu yüceliğini en iyi ne yapan, ifade edebilen, önce inanan, sonra yaşayan, sonra da anlatan nedir? Hak fırkadır ehl sünnet bu malumatın neyini, önemini, yüceliğini, ulviyetini, eskilerin ifadesiyle ulviyet ne kadar güzel kelime. Biz ona yücelik diyoruz ama aslında tam vermiyor. Ne yapan önce iyice bilen. Sonra yaşayan sonra da ne yapan buna davet edendir. Bu ehl sünnet ver cemaattir. Onun için peygamber aleyhissalâtu Vesselam onlara fırkayı naciye demiştir. Onun için peygamber aleyhissalâtu Vesselam onlara benim ve asabımın yolunda yürüyenler demiştir. Ondan dolayı Aleyhisselatü Vesselam onlara cemaat demiştir. Ehl-i Sünnet vel cemaatin dışında bunu yansıttığını ya da ifade ettiğini söyleyenler kaziptir. Yalancıdır. O bakımdan Ehl-i Sünnet vel cemaatin malumu şerefli olunca kendisi de o malumdan dolayı ne yapmış oluyor? Şerefli olmuş oluyor. Tevhidin onlarda Tefsir ilmi onlarda. Hadis ilmi onlarda. Fıkıh ilmi onlarda. Ahlak ilmi onlarda. Örnek şahsiyetler onlardan. Değil mi? Örnek komutanlar onlardan. Örnek insanlar onlardan. E hal böyle olunca... He, hal böyle olunca... ...onların makamında ne olmuş oluyor? Yüksek olmuş oluyor. Yüce olmuş oluyor. O bakımdan bir insan... ...Müslümanlığıyla gurur duyduğu gibi... Ehl-i sünnetliğiyle de gurur duyacak. Yani elhamdülillah ki Allah beni Müslüman yarattı. Elhamdülillah ki Allah beni ehl-i sünnet vel cemaatten kıldı. Çünkü niye hep söylüyoruz? İslam eşittir, ehl-i sünnet vel cemaat, ehl-i sünnet eşittir, İslam. Biz bunu birbirinden ayıramayız ha. Ayırdığımız an, yani araya şöyle bir toplu dahi koysak fasıl olarak dinimiz elimizden gider. O bakımdan Maksadın yüceliği Ehli Sünnet tarafından zaten en iyi şekilde algılanmış, anlaşılmış, ifade edilmiş. Şunda problem yok. O ağından müellif 38. ne? özellik olarak maksadın yüceliğini ne yapmış? Ortaya koymuş. Maksadın yüceliği dinin kendisinden geliyor. O dinin mütesibi olan o dine hakka mana tam anlamıyla aleykümselam ifade edendi kim olduğuna göre, Ehli Sünnet veya cemaat olduğuna göre onlar da en yüce fırka en hak fırka, en doğru fırka olmuş oluyor. Evet okuyalım. Maksadı yüceliği babı. ehl sünnet, insanların en yüce maksada sahip olanları, yüce değerleri ve kemaliyeti istemede en hırslıları, rezillikten, küçük, değersiz ve hakir düşüren işlerden de en uzak olanlarıdır. Onların maksatlarını yüceliğinin, en önemli tezahürlerinden birisi, ilim talebine ve onu insanlara tebliğ etmeye karşı olan hırslarıdır. Buna dair en güzel örnek, bitmek bilmeyen bir gayret ve şevk, kırılmayan bir azim, değersiz olanla yetinmeyen, ondan az olana razı olmayan, bıkmak usanmak bilmeyen, yorgunluk ve tembellik duymayan, onurlu bir nefis ve yüce maksatlara gecenin yorgunluğunu... Gündüzün yorgunluğuna katan, bu uğurda çöller aşan hadis alimlerinin halidir. Allah onlarla dini korumuştur. Onlar da dinden aşırıların sahtekarlığını, yalancıların ters yüz et, et, etme işinin kalıntılarını temizlemişlerdir. Böylelikle bu güzel şeriat eksiksiz ve tat taze olarak devam etmiş, tatlı ve saf kaynağından alınarak nesilden nesile aktarılmıştır. Yani hadis alimlerine şöyle bir baktığınız zaman onların bu maksadın yüceliğine ne kadar sahip olduğunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Yani hangi hadis alimi olursa olsun hangi hadis alimi olursa olsun Peygamber ve vesselamın fermanına ulaşabilmek için katlandığı çileye bakın. Hangi hadis alimi olursa olsun ister çok mütekaddimden olsun ister bir sonraki dönemden olsun. Büyük çilelere katlanmışlardır. Büyük çilelere. Neden? Neden? Neden? Yani bir hadise almak için bugünün koşullarında belki arabayla arabayla bir gün, bir buçuk günde gittiğin mesafeyi o zamanın koşullarında aylarca ne yapmışlardır? Aylarca, dikkat edin arkadaşlar, aylarca katlanarak almışlardır. Neden? Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmünü alabilmek. Önce öğrenmek, yaşamak, sonra da onu ne yapmak? Aktarmak, daha sonra gelecek nesillere ne yapmak? Bunu anlatmak pahasına. Yani sadece hadis alimlerinde değil bu. Daha sonraki dönemde de. Yani Şeyhül İslami'yi -e sadece hadis alimi olarak görmezsek ya, e Şeyhül İslami'nin -e bir hama fetvasından dolayı başına gelenleri düşünelim. Yeni talebesi İbn Kayyim'in hapisteki o halini düşünelim. Yani bunlar hep nedir arkadaşlar? O maksadın yüceliğinin semereleridir. Maksat yüce olunca çekilen zorluklar hiç olur. Maksat yüce olunca çekilen zorluklar hiç olur. Bunlar bazen musibet ve bela olarak da ne yapar? İnsanın karşısına çıkar. İmam Ahmet'e bakın. İmam Ahmet'e bakın. İmam Buhari ile hocası Yahya Ezzühle arasındaki o fitneden dolayı İmam Buhari'nin başına gelenlere bakın. Toprağından çıkarılmıştır. Vatanından çıkarılmıştır. Vatanından çıkaranlar da İsrail'deki Yahudiler değildir. Avrupa'daki kafirler değildir. Yani ne? şeyhinin hasetinden yola çıkıp İmam Buhari'ye haset besleyen Yahya Ezzüli'nin talebeleri ve ahvadıdır, etvağıdır. Ama öyle olduğu halde bile hocası Yahya Ezzüli'den ismini vermeden bile olsa ne yapmıştır? Hadis rivayet. Yani onun ona karşı duymuş olduğu o hasedi, ilmi neye? veriye yansıtmamıştır arkadaşlar. Ama bir talebesi İmam Müslim, hocasına yapılanı gördüğü için Yahya Ezzühli'den hadis rivayet etmemiştir. Yani niye maksadın yüceliği? Çünkü maksat, maksat merkez noktada. Gaye merkez noktada. Biz şahısları hakla biliyoruz, hakkı şahıslarla bilmiyoruz. Yani ortada, merkezde, odak noktasında ne var? Hakkın kendisi var. Şahıslar sadece birer aktör, piyon. İyi yolda olurlarsa ne hala? Kötü yolda olurlarsa kendi bilecekleri iş. O bakımdan. He, yani hadis alimleri olsun, fıkıh alimleri hepsi öyle. Hepsi. Ama hadisçiler tabii çok daha böyle nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerin özellikle... ...tedvin, cem ve tedvin dönemleri diyoruz biz. O dönemde çok daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini... ...tedvine, cem edip kitaplara, telifata dökmeye gayret ettikleri için... ...hal böyle olunca hani bir tabir vardır ya hamama giren terler... ...mecburen o mesafeleri kat etmek zorunda kalmışlardır. Yani bugün İmam Buhari'nin sayı olmasaydı bir düşünün. Yani varla düşünmeyi yokla düşünün. Şerifsel müteyimi öyle diyor... Bazen diyor mefhumu mutabıkla değil, mefhumu muhalifle düşünün. Yani bir Buhari olmasaydı, Sahih Buhari olmasaydı. Yani Buhari olabilir yani. Ama Sahih olmasaydı. İmam Müslim'in Sahih'i olmasaydı. İmam Ahmed'in Müsned'i olmasaydı. Ebu Davud'un Sünen'i olmasaydı. Tirmizi'nin Sünen'i olmasaydı. Nesai'nin Sünen'i olmasaydı. İbn Mace'nin Sünen'i olmasaydı. Ya hocam bir faraza konuşuyorsun Bazen bir faraza konuşmak nedir? Nimetin kıymetini idrake nedir? Daha nedir? Evladır. Sağlığınla konuşma. O sağlığın olmasaydı. Paranla konuşma. Paran olmasaydı. Ülkenle konuşma. Ülken olmasaydı. Heh, olaya böyle bakmak lazım. Yani şimdi biz hazır malzemeyi bulduk değil mi? Ne kadar kolay. Ne kadar kolay. Ama o hazır malzeme bu hale getirilirken ne badireler... Neçiler şekilde arkadaşlar. Biz mevcudun zekatını veremiyoruz. Mevcudu hakkayla eda eda edemiyoruz. O bakımdan yani o ulu dediğimiz o uluyet dediğimiz olayı unutmayacağız. He. Eğer inanıyorsanız galip gelen sizsiniz değil mi? Onun ben size Türkçesini söyleyeyim mi? Eğer ehl-i sünnetseniz galip gelen sizsiniz. Eğer ehl-i hadis seniz galip gelen sizsiniz eğer selefi salihine mensup insanlarsanız galip gelen sizsiniz. Bu niye? Çünkü bizim himmetimizin, bizim gayemizin, bizim maksadımızın ulviyetini biz kalkıp he, diğer o sapkın fırkaların ulviyet iddiasıyla ortaya koydukları maksatlarla bir tutamayız. Biz Muaviye radiyallahu anh'ın sürmüş olduğu atın he, o tozunun, tozunun, tozunun kıymetini şuradaki bir adamla bile ne yapmayız eşdeğer görmeyiz. Çünkü bizim maksadımızın ulviyeti Kur'an ve Sünnet'in ulviyeti de onda. Kur'an ve Sünnetten bahsediyoruz, başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Ehlü Sünnet budur. Ehlü Sünnet'in içinde de şaz görüşlü insanlar olabilir, ama hep söylüyoruz, He, hep söylüyoruz, sahabeden bir zülhüye sıra çıkabilmiştir, değil mi? Çıkabilmiştir, değil mi? Adil olmadın diyebilmiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Onun küfrünü göstermez. Yani, bu tür istisnai durumlar her zaman var. Peygamber döneminde de var. Olmuş, zülhüye sıra çıkmış. Ganimetin taksiminden razı olmamış, memnun kalmamış. Adil olmadın demiş. O bakımdan, he, her neden, topluluktan bazı insanlar çıkabilir. Ama genelini ne yapmaz? Etkilemez. Biz genelden bahsediyoruz. Genelden. Yani hocam işte ehl sünnet dediğinin içinde de çürük yok mu? Onların çürüklerine bile çürüklerinin yolunda bile ehl sünnet dışındakiler kurban olsunlar. Çünkü onların fahiş küfürlerini göremezsin. Fahiş galatlarını göremezsin. Dikkat etmek lazım. Çünkü o raiha alan adamın menhecit telakki dediğimiz, yani ne demek menhecit telakki dediğimiz? Yani usul dediğimiz, yani o üzerinde ittifak edilen usul, onun dışına çıkması ne değildir? Mümkün değildir. Ve adam eğer gerçekten ehl sünnete mensuysa sünneti inkar etmez. Belki tevhide kaçar ama sünneti inkar etmez. Hele sünnetin, sünnetin hücciyetini hüc delil olmasını asla ne yapmaz? Tartışmaz mı yani? Mümkün değil. O bakımdan <gülüyor> himmetin uluğu önemli. Evet. Bir sonraki 39. <gülüyor> aralarında yardımlaşmaları ve birbirlerinin tamamlamaları bağlı. Evet, Ehl-i Sünnet el cemaat alimiyle, avamıyla aralarında yardımlaşırlar ve birbirlerini tamamlarlar. Öyle. Hep söylüyoruz. Bu bir kültür. Bu bir miras. Bugün siz Kahire'de, Kahire'de bir kitap fuarına gidiyor. Kitap fuarına gitseniz, kitap fuarına gitseniz. Sadece belki de bir farazı söylüyorum. Hanefi mezhebiyle alakalı o da yani yazılanların belki onda biri o fuarda sergileniyordur. Bilmiyorum ben tahmini bir rakam söylüyorum. He. Yani belki de koskoca bir Sultanahmet meydanı kadardır. Bu bir kültür, bu bir miras. Bizim alimlerimiz bizim alimlerimiz oturmamışlar arkadaşlar oturmamışlar. Velut insanlar. Hep doğurmuşlar. Telifat ne diyor gece gündüz. Hep telifat. Onların geceleri daha bereketli geçmiştir gündüzlerine göre. Çünkü gündüz belki de iaşe için ne yapmıştır? Çoluğunu çocuğunu geçindirmek için ne yapmıştır? Çalışmıştır. Gece de telifatla uğraşmıştır. O bakımdan yani bu bir miras bir kültür ve bunlar birbirlerini tamamlamışlardır. Dirayet noktasında ortaya bir şeyler koyanlar vardır. Rivayet noktasında ortaya bir şeyler koyanlar vardır. Bunlar birleştirilmiştir. Bugün bir İslam devleti olsa, bir hilafet olsa ortada problem yok arkadaşlar. Elhamdülillah her şey halledilmiştir. Her şey kitaplarda mevcuttur. Aynıyla, misaliyle, olayıyla, denk olayla Mevcut. Sakın mevcut zannetmeyin. Her şey mevcut. Bakın lan, biz bu kültürü, bu mirası yoktan ne yapamayız? Sayamayız. Mevcut. İçinde hatalar var mı? Var. Ama hatasız kul yok ki. Hatasız kul yok. Hatasız kul olmayınca hatasız topluluk da olmaz. Ama o topluluk hata edenin genel itibariyle peşinden ne yapmaz? Gitmez. işte. ümmetin sapıklıkta ne yapmaması? Birleşmemesinin anlamı bu. Yani ümmetin içinden sapkınlar çıkar. Ama eğer ehli sünnetin yolundaysa o ümmet, yani o ümmet ehli sünnetin hak üzere gidenlerine genel olarak tabi olur. Hep örnekler veriyoruz işte. Yani Türkiye Zekeriya Beyazlar gördü, Yaşar Nuri Östrükler gördü değil mi? E gördü ne oldu? Ne oldu? Rezil rüsvay oldular. Neden? Çünkü şu millet dinini bilmediği halde bile Dersini verdi gitmedi peşinde. Dinini bilmediği halde bakın. Dinini bilmediği halde. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle'nin sekineti var. İşte o sekinete biz sünni ruh diyoruz. En yani sünnet ruhu. Yani o eğer nesillere girerse arkadaşlar bunu ben size, ben bunu size bizzat ulamadan aldığım şekilde naklediyorum. Şialıkta da aynısı vardır. O uruka giriyor, hücrelere giriyor. Yani bir insan ehl sünnet anneden babadan geliyorsa fıtratınız da az çok ne yapmışsa muhafaza etmişse onun urukuna işlemiştir artık. Değişse bile düzeltilmesi nedir? Kolaydır. Değişse bile düzeltilmesi kolaydır. Elhamdülillah. Bu böyledir. O bakımdan işte bu kültürü ne yapmak lazım? Muhafaza etmek lazım çocuğa ehl sünnet ver cemaatten olmanın ne olduğunu göstermek lazım. Kusurları olacaktır. Farayizde tertler olacaktır. Sünnetlerde terkler olacaktır. Ama bir ruh olduğu zaman bir ruh olduğu zaman o ruh vücuda işlediği zaman kolay kolay o ruh ne yapamazsın? Sökemezsin. Çok zordur. Çok çok zordur. Hümeyni hayattayken Şia daveti ayaktayken şu memlekette çok çalıştılar. Çok çalıştılar. Ama muvaffak olamadılar. Çok çalıştılar ama muvaffak olamadılar. Neden muvaffak olamadılar? O kültür dediğim olay var ya yerleşmiş. Onu birden söküp atamıyorsun. O çok zor. Hem nasıl sökülür biliyor musun? 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl bir komünizm gelir. Her şeyi unutturur belki. Ama şu halde mümkün değil. Yani sen çıkacaksın... Sen çıkart Hazreti Osman'a kafir diyeceksin ha. Hadi de bakalım. Hadi el mi yaman, be yaman, bir de bakalım. Hadi, de de görelim. Ömer'e kafir diyeceksin ha. Hadi de. <gülüyor> mümkün değil arkadaş, mümkün değil. Çok zor. Ancak cibilliyeti, fıtratı değişmiş tabiri caizse şerefsiz hale gelmiş insanların kabul edilebileceği bir şey. Mümkün değil. Evet oku. Onlar Allah'ın dininin bir olduğunu bölünemeyeceğini bilirler. Yine onlar hiç kimsenin ne kadar ilim ve kuvvet verilirse verilsin dinin tamamını yerine getiremeyeceğinin idraki için Yani çünkü hiç kimse dini tam olarak bilemeyeceği gibi Resul dışında hiç kimse ben bu dini mükemmel anlamıyla yaşıyorum, yüzde yüz yaşıyorum da diyemez. Böyle bir iddia yok. Gayret edeceksin. Allah'tan gücün yetince ne yapacaksın? Korkacaksın gücün yettiğince. Böyle bir iddiada bulunmak zaten. Kim ki ben müminim derse aslında nedir o? Nedir? Ha? Kim müminim derse aslında nedir? Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi biz mümin ne diyoruz? İnşallah müminin değil mi? Ha, i̇nşallah müminin. Yani müminim diyen adam, bunu kesin surette cezmeden adam, ahirinin ne olduğunu hesaba katmayan adamdır. Mümin zaten kesin söylemesi. Yani müminim diyebilir. Ama bunu yaparken, bunu yaparken, bunu yaparken, kat etmeden söyleyecek. Kesin bir ifadeyle, kesin bir ifadeyle söyleyecek. Yani herkesin müminlikten payı vardır. Cennetliyim diyen adam, aslında cennet değil cehennemliğine şahadet ediyordur. Alim diyen adam aslında ilmine değil cehaletine şahadet ediyor Yani ehl sünnet bu meselelerde iddialı değil. Hep söylüyoruz. He, Hazreti Ebu Bekir cennette mi el cevap? Nein. Evet. Peki Ebu mücahit cennette mi? Nafi cennette mi? İmam Ebu Hanife cennette mi? İmam Şafii cennette mi? İmam Malik cennette mi? İmam Ahmet bin Hanbel cennette mi? Bak inşallah diyoruz görüyor musunuz? Ya da Allah bilir diyoruz. Ama siz bir tane sapkın fırka gördünüz mü ki he, şeyhin ya da aliminin cennette olmadığını söylesin. Bana gösterin. Bir tane Şii gösterin. İmamının cehennemde olduğunu ya da cennete girme ihtimalinin olmadığını söylesin. Gösteremezsiniz. Mümkün değil. He. İşte bu neden kaynaklanıyor? Her meselede delille yürümekten kaynaklanıyor. Her meselede delille yürümekten kaynaklanıyor. Biz ne diyoruz? Aynıyla ya da vasfıyla cennetlikler cennetliktir. Aynıyla cennetlik olanların Kur'an ve sünnette isimleri açıkça geçer. Vasfıyla cennette olanların Kur'an ve sünnette ismi geçmez. Namaz kılanlar cennettedir. Necmi namaz kılıyor. Cennette midir? İnşallah. O vasfı yok. Zıttı da öyle. Aynıyla cehennemlik olarak geçenler aynıyla cehennemle giderir. ile cehennemde olanlar da gene Allah'ın meşiyetiyle cehennemdedir. Zina yapan cehennemde midir? Evet. Falan yapmıştır cehennemde midir? Allah bilir. O bakımdan. He. Yani ehl ver sünnet vel cemaatin özelliklerinden bir tanesi ne yapmamak? Bu tür meseleleri kat etmemek. Yani kesin bir ne kullanmamak? ifade, kullanmamak. Bu Allah'ın ilmini havale edin. Bizim bilebileceğimiz bir iş işte. değil. <gülüyor> evet devam <edelim. gülüyor> Bu sebeple onlar Allah'ın dinini ikamet etmek, insanlar arasında yaymak, onun tamamını almak için gayret sarf ederler. Bunun da ancak karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve istifade ile mümkün olabileceğinin farkındadır. Mı? Yani siz bakarsanız alimlerin birbirlerinden ne kadar istifade ettiklerini, yani bunu gerçekten anlarsınız arkadaşlar. Yani İmam Ebu Hanife, talebesi Ebu Yusuf, o İmam Şafi'nin hocası. Düşünebiliyor musunuz? İmam Şafii'nin hocası. Ebu Yusuf'un İmam Mahalli'ten ders aldığı söylenir. Muhammed'in Ahmet'in istifade ettiği söylenir. Yani o silsileye bakarsanız hep birbirlerinden ne yapmışlardır? İstifade etmişlerdir. Bir yanda işte şöyle Sen'in Teymiye, bir yanda İbni Recep Hanbeli, bir yanda Zehebi, bir yanda İbni Kesir, bir yanda İbni Kayyim. Silsile. E bir yanda Irak'i, bir yanda Sekavi, bir yanda İbni Hacer ta o silsile Suiti'ye kadar varır. Hep birbirlerinden istifade etmişler. Evet. Birbirlerinden istifade ederken hürmet etmişler ama onların söyledikleriyle kellerini ne yapmamışlar? İlzam etmemişler. İlla aynısını söylememişler. Yani hep anlatırlar değil mi? İmam Ebu Hanife'ye imami fetvaların üçte ikisinde yaklaşık ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir. İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed. Peki bu hürmetsizlik midir? Hayır değildir. İştahat kapısı nereye kadar açıktır? Kıyamete kadar açıktır. İştihat kapısı kıyameti kadar açıktır. Yeter ki iştihat neye dayalı olsun? Asla dayalı olsun. Asıl da nedir? Kur'an ve sünnet. O vakımdan birbirleriyle yardımlaşmışlar. Yeri geldiğinde birbirlerini tenkit etmişler. Yeri geldiğinde. Ha. Ama o tenkitleri ahlak, geçen ders aldık. Ahlak ve edep kurallarının dışına ne yapmamış? Çıkmamış racih demişler, mercuh demişler, esah demişler ama sahih ya da hata dememişler. Usuluna bak. Çok önemli. İşte bunu muhafaza edebilmek, bunu sürdürebilmek çok çok önemli. Ama bugün o yok. Bugün o yok. Bugün o yok. Hele ilim talebesinde, hele o ahdas dediğimiz yaşları ne olan genç olanlarda bu yok olması lazım olması lazım ama yok yani iki arasındaki ihtilafı ağrı daha kadar büyük görürsen Everest tepesi kadar yüksek görürsen problem olur sen bunu problem görmemeyiz bu senin problemin değil hep söylüyorum hep söylüyorum ümmet Muhammed'in 1400 yıldır tartıştığı fıkhi meseleleri fıkhi meseleleri bunların çoğu delile dayalı tartışılmıştır. 1400 yıldır. Sen eğer 20 yılınla 15 yılınla halletmeye kalkarsan senin varacağı yer ne, varacağın yer nedir biliyorsun <gülüyor> arkadaşlar. Alimleri ezip geçmektir. Tercih etme hakkı. Apayrı bir olayını edebilirsin. Ama çok dikkat etmek lazım. Onun için hep söylüyorum Arapça bilenleriniz Siyer Alam Nüvelaya İmam Zeybini şöyle biraz baksınlar okusunlar alimlerin ahlakını görsünler. Bilmeyenleriniz de yani Hafız bin Hacer'in isabesi ile alakalı tek ciltlik kitap var daha fazlası var onlara bir baksınlar okusunlar Görecekler alimlerin ahlak. Evet. İşte bu Allah yolunda cihat eksikliğini kapatır. Bir diğeri iyiliği emredip kötülükten alıkoymak görevini yerine getirir. Bir başkası ilmi neşredip insan arasına yayma ve onları ilim üzere terbiye ile ilgilenir. Yani herkes birbirini tamamlar. Yani herkes emri bil yapmaz. Herkes alimlik yapmaz. Herkes fakirlik yapmaz. Herkes muhaddislik yapmaz. Herkesin iktisası vardır. Kadı emri bil maruf yapar. Alim emri bil yapamaz. Kadı emri bil marufun yetkilisidir. Emri bil maruf ne demek? tavsiye etmek değil maruf'a emretmek. nehyani münker ne demek? münkeri ne yapmak, yasaklamak o kadının görevi. alim ne yapar? bir kısmı te'lifatla uğraşır. te'lifat alimi tedrisatla çok uğraşamaz, vakti olmaz. şeyh albay çok fazla tedrisatla uğraşamamıştır. daha çok te'lifatla uğraşmıştır. şey İbnu Sevim'de te'lifatı yok gibidir. şey Binbaz'da te'lifatı yok gibidir. neyle uğraşmıştır? Tebrizat'ta o çıkan kitapların derslerden yazılmış kitaplardır. Kendi ellerinden çıkan kitaplardır ama bir şey halbani öyle değil. He, herkesin bir muhtesi var. Fıkıhla uğraşan var. Akideyle uğraşan var. Hadisle uğraşan var. Yani herkes bir vazifeyi ifa etmiştir. Bu çok önemli. İşte bu birbirini tamamlar. Ya hocam, şimdi herkes muhaddis olsa olmaz mı? Şimdi camiyetin İslamiye'ye giden bütün selefi arkadaşlar İlk etapta hep hadis fakültesine girmek isterler. Ben hadise gireceğim. Benim niyetim de hadis. Ama şubede bir iki yıl okurlar. İşte üç yıl okuyan da vardır. Ondan sonra bir bakmışsın. Onu söyleyenlerden diyelim ise sadece iki tanesi hadise girmiştir. Dağılmış vardır. Şeria fakültesine giren vardır. Usulü dine giren vardır. Hafıza Kur'an fakültesine girmiştir. Neden? E çünkü o ilmi boyunca, o iki yıl, üç yıllık hayatı boyunca görmüştür ki, sen tefsiri hadisten ne yapamazsın zaten? Ayıramazsın. Hadisi tefsirden ayıramazsın. Kur'an'ı hadisten ayıramazsın. Fıkı Kur'an ve sünnetten ayıramazsın. Akide'yi Kur'an ve sünnetten ayıramazsın. Bunlar sadece ismi farklılıklar. Müsemması tek tek. Müsemması tek. He, bir tanesinde ne var? Bir manav düşünün, bir manav düşünün. Manav. Her şeyi satıyor. Ama bir manav var ki Akdeniz bölgesinin meyvasını daha ağırlıklı satıyor. Öbür manav var ki Karadeniz bölgesinin meyvasını daha ağırlıklı satıyor. Ama hepsinde var aslında. Hepsinde. Ha, biri haftada iki ders hadis alır da diğeri dört ders alır. Bunları siz birbirinden ayırt edemezsiniz. Hepsi birbirini tamamlar. O bakımdan yani hadisçi tefsir ilmini küçümsemeyecek. Hadisçi akide ilmini küçümsemeyecek. Hadisçi fıkıh ilmini küçümsemeyecek. Bunlar yanlış şeyler. Bunların hepsi aynı kaynağa su götürüyor, aynı kaynakla da su taşıyor. Bunları birbirinden ayırt edemeyiz. Ya işte hadis, hadis, hadis. Nedir hadis dediğin Allah aşkına? Fıkıh dediğin hadistir. Ahkam. Ahkam değil mi fıkıh? Nereden alıyorsun sen? Malı neye göre dağıtıyorsun? Keyfine göre mi dağıtıyorsun malı? E, ayete ve hadise göre daha Namazı neye göre kılıyorsun? Neye? Neye göre? Yani tecrübelere göre mi? Yemek tariflerine göre mi? Bunlar siz birbirinden ayırt edemezsiniz. Sakın öyle bir anlaşa girmeyelim. Bütün bu ilimlerimiz bizim şereflidir. Çünkü tek bir kaynağın midir onlar. Tek bir kaynağın. Hadisiyle, tefsiriyle, akidesiyle, fıkhıyla. Arkadaşlar. Hepsi nedir? tek bir O ilgilidir. Yani bunların her biri mübarektir, her biri muhteremdir, her biri, her biri olmazsa olmazdır. Ama ne vardır? Ne vardır? İş ihtisaslaşmaya gidince elbette ki ihtisaslar ne yapabilir? Ağır basabilir. Bu farklı. Evet, devam edelim. Kimisi gençleri eğitme ve sorunlarıyla ilgilenme işine koşar. Kimisi kafirlere bidatçilere ve heva ehliğine reddiyeyle uğraşır. Kimisi ahlak ve suluk işleriyle meşhur olur. Kimisi Müslümanların ahvaliyle ilgilenir ve bu ve buna benzer misal var. Bizde, Bizde adalet var. Herkes idareci olamaz. Bir kısmı idareci olur, bir kısmı idare edilen olur. Herkes fırıncı olmaz. Herkes kasap olmaz. E, herkes alim olmaz. Değil mi? Herkes komutan olmaz. Herkes asker olmaz. Herkes neye layıksa o. Neyi becerebiliyorsa o. İslam'da tipik bir model yok. Müslüman ol diyor sana Allah. Müslüman ol. Müslüman ol. He, ama herkes, herkes Hazreti Ömer'in adalet sistemindeki adalet mefhumuyla hareket etmeye kalksa bu ne olur? Hayal olur. He, i̇dol olarak alırsın. Ne yapayım? Ayrı bir olay. Ama ben Hazreti Ömer'in adaletiyle hükmettim dersen bu bir iddia olur. <gülüyor> İddianın gideceği yer nedir? Bellidir ya. Yani. Çünkü müddeyiler bunu ispatlamak zorundadır. Neyle ispatlayacaksın? Hani bir zamanlar bizde de Hazreti Ömer'in adaletiyle hükmedenler vardı ya, hani mum hikayesini çok anlatırlardı. Ama yedi boynuzlu otellerden çıkmıyorlar. E Hazreti Ömer'in yedi boynuzlu oteli değil, üstteki elbisi de yırtık pırtıktı. Hiç kimse versaciden giyinmiyor. Yani bunları kullanmak, bu tabirleri kullanmak bile hoş değil. İşte bu nedir biliyor musunuz? O kutsal değerleri alet etmektir. Ayıp. Böyle şeylerle uğraşmamak lazım. Bize lazım olan, bize lazım olan hasper kader yapmak. Evet, evet, sünnetin her biri birbirini tamamlar. Her biri birbirini tamamlar. Hanbeli fıkı, hanefi fıkını, şafi fıkhı, maliki fıkını Hanbeli usulü, Hanefi usulü bunların her biri birbirini tamamlar öyle bir hale gelir ki bugün he, ne bileyim işte Bosna Herse, bugün Tataristan'a, bugün Güney Afrika'ya ulaştığın zaman hükmetme noktasında sana İslam'ı vermiş olduğu o ney geniş anlayış her kabileye, her millete ayrı bir çözümü ne yapar? Beraberinde getirir. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Yani bir yere İslam girerse oradan çıkar mı? Şu tartışma bile İslam ümmetine çok şey kazandırmıştır arkadaşlar. Yani dârü İslam, dârü küfür ya da dârü şirk olur mu? Olmaz diyenler endülüs hakkında ne diyebilirler? Girit hakkında ne diyebilirler? Sizili hakkında ne diyebilirler? Olur diyenler Filistin hakkında ne derler? Türkiye hakkında ne derler? Kosova hakkında ne derler? Bosna Yersak hakkında ne derler? Anlıyor musun benim dediğimi? Bu bile apayrı bir tartışma konusudur. Apayrı bir tartışma konusudur. Şundan bile ümmet çok şeyler almıştır. Çok şeyler istifade etmiştir. Ciltlerce kitap yazılmıştır. Sizin ya nasıl bir mesele dediğiniz şu mesele hakkında. Ciltlerce. Onun için kütümsemeyelim arkadaşlar. Kütümsemeyelim. Bunları kütümsemek bize yakışmaz. Evet, bir sonraki bak. Bitti mi? Evet, tamam. Bununla birlikte her birisi gücü ve kudretiyle amel ederken kimse kimseyi inkar etmez. Hepsi hayır, hidayet ve sünnet üzeredir. Evet. Düşünün bütün ehl-i sünnet şu kuralları iyi bilse. Hilafları, aralarındaki hilafları nasıl sözerler? Ama işte bu olmayınca rahmet kalkıyor, ülfet kalkıyor rahmetin ve ülfetin olmadığı yerde ne başlıyor? Kin ve haset başlıyor. Hep söylüyorum. Hanbelilerle eşariler arasında çıkan savaşlardan dolayı Bağdat'ta nice insanlar ne yapmıştır? Ölmüştür. i̇bn Kesir bunları ibretle anlatır. Ama öyle bir noktaya gelmiştir ki ya, ne yapıyoruz demiştir ya ümmet. Ne yapıyoruz demiştir. Ve bir anda olaylar bitmiştir biliyor musunuz? Bir anda. İnsan hevasına kapılmamalı. Nefsine kapılmamalı. Veda haccındaki o hutbe bizim için ölçü olmalı. Hepimiz ehlüsünle sek, he, canlarımız, kanlarımız, mallarımız, ızlarımız birbirimize ne? Haram. Ama bunu unuttuğuna bitti. Bunu unuttuğuna bitti. Çünkü bizim asıllarımız bir. Aslılarımız bir, Aslı bir olan insanların he, bazı ihtilaflarla hareket ederek birbirini yemesine kadar doğru. Evet. Ok. Dengeli ve mükemmel terbiye bağlı. Onlar kendilerine tabi olanları ilim ve amel üzerine terbiye ederler. Yani terbiye. Bizim terbiyede terbiyede ana hedefimiz ne? İlim ve amel üzere. Sadece ilim üzere değil, sadece ilim üzere olsa konuşan papağanlarımız çoğalır. Sadece amel üzere olsa o zaman ne olur? Zahit ama delilin sayını zayıfından ayırt edemeyen yeri geldiğinde işi hevaya bilata döken neler? Nesiller. Bizim terbiyemizde iki temel unsur var. İlim ve amel. İlmine temsil eder Kur'an ve sünnet. Ameli ne temsil eder? Kur'an ve sünneti selefin neyi? Yaşayışı. İlmi Kur'an ve sünnet. Ameli Kur'an ve sünnetin selefin ne yapışı? Yaşayışı. Nasıl yaşamış Kur'an ve sünneti selef? E bakın. Bakınca görüyorsun zaten. Hani bir tabir vardır ya, siz İmam Ahmed'in hangi hareketine bakarsanız bakın. Elbette beşerdir. Elbette şaşar. Ama müteammiden sünnete aykırı davrandığını göremezsiniz. Şöyle bir hareketine bakın. Onu örnek alın. Sünneti yaşamış olursunuz. Ya hocam ya ne diyorsun sen ya? Yani sofiler gibi olduk. Arkadaşlar, sofiliğin hepsi mezmun değil ki. Sofilik kelimesi mezmun. Onların almış olduğu o züht, o takva. He, evvelinde bizim malımız. Ve hep söylüyoruz. Onların yok yer malı bizimdi. Yani şöylesi. İmam Ahmed'in yaşayışına bakın. İmam Şafii'nin yaşayışına bakın. İmam Mali'nin yaşayışına bakın şöyle bir bakın. Yürümesiyle, kalkmasıyla, oturmasıyla, yemesiyle, içmesiyle. E hocam e bu beşer değil mi Şaşar. ama bir farkla. Onlarda öyle talebeler var ki şaştığı zaman hemen hocanın boynunu sıkar. Bizde biz de öyle değil. Yani siz kimden bahsediyorsunuz? İmam Ahmet'ten bahsediyorsunuz. İmam Ahmet deyince bir kişi anlamayın etrafındaki onlarca alimle birlikte anlayın. Bir medrese anlayın. Onların birbirlerini doğrultlaması mümkün mü? Onun için hep ben örnek veriyorum. Öğrencilere diyorum ki sizden daha düşüklerle düşük derken ilmen ve ahlak bakımından onu kastediyorum. Daha düşüklerle arkadaşlık yapmayın. En az arkadaşlık yapacağınız insan en az sizin seviyenizde olan insan olsun. Mümkünse Onlarla da arkadaşlık yapmayın. Şimdi yapın. İlmen ve ahlaken sizden daha ne? Üstün olanlarla arkadaşlık yapın. Eğer olursa işte bu. O zaman günaha girmeniz de azalır. Hata etmeniz de azalır. Onlar öyle. İbn-i bir gün Şam'da hutbede dili sürtünce cemaat hemen kalkmış. Ve hamd etmiş Rabbine. Ya siz ne biçim cemaatsiniz? He, benim hatalarımı bulmak için tamam mı? İşte benim hatalarımı kontrol etmek için mi arkadaşım namaza geliyorsunuz ya da beni mutbeme iştirak ediyorsunuz dememiş. Elhamdülillah demiş Rabbine. demiş ki, ya Rabbi demiş bana öyle bir cemaat verdin ki hata da konuşsak bizi doğrultuyor. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel. O bakın lan yani onlar öyle işte onlara bakacaksın. He, i̇lim Kur'an ve sünnet. Amel selefin yaşayışı, hayatı. Bak al, ibretini al. E, hocam Peki evli tarikten farkı ne? Evli tarikten farkı var. Nedir evli tarikten farkı? Bizim örnek aldığımız insanlar, Sünnetin neleri, alemleri. Ne demek alemleri? Bayraktarları. Ama onların örnek aldığı insanlar, neyin alemi Allah aşkına? Neyin? İmam Gazali ne diyor? En son yazmış olduğu cizalesinde ve bir daha ilmil hadis mudjat. Bizzat bunu söylüyor arkadaşlar. Hadis ilmindeki malın, ilmin, malzemem apaz, azıcık mutlacaat azıcık demek ya. Azıcık azıcık. Değil, azıcık. Hadis ilmindeki malın, malzemem azıcık diyor. Adam itiraf etmiş bunu. İtiraf etmiş. Ben bu nasıl gösteriyorum adamlara? Ya yapma ya hiç görmemiş diyor. E görmezsin tabii. Adam aynen böyle söylüyor. Allah rahmet eylesin. Ve bi daha fi ilmil hadis mutlacaat Hadisimindeki malın malzemem ne? Az. Yani çok anlamamıyor ben hadisten. Söylüyor. Ama sen ona öyle bir misyon yüklemişsin ki bütün hadisleri bilen hafız olmuş. Hayır. Adam itiraf ediyor. Yani insan ya iki şahit, üç şahit, dört şahit yerine göre ya da neyle? mı mükelleftir. Adam itiraf ettiğimi şahide gerek var mı? E daha neyin şahidini arıyorsun? Hala yalancı şahitlik yapıyorsun ya. Adam ben az biliyorum diyor ki o çok bilir diyorsun sen. Adam söylüyor. Peki az bilmesi ait mi? Değil. Olabilir. Ama bir şafi usulü deyince <gülüyor> İmam Şafi nedir? Şey İmam Gazali nedir? Hüccettir. Bugün bütün şafiiler usulle gazali okurlar ve özellikle Mustasfa kitabını. Yani demek istediğim bu mükemmel bir din. O bakımdan Terbiye çok önemli. Bizim terbiyemiz ilmen Kur'an ve sünnete, amelende selefe bağlı. Biz böyle anlıyoruz. Bizim terbiyemiz bu. Bu olmadı. Yani bu olursa işte problem olmaz. Ama olmazsa ya bir tanesi kışrıyla, kaşrıyla uğraşır, öbürkü de ile uğraşır, biri kabuyla bilmem neyle uğraşır, öbürkü de işte özüyle uğraşır. Hayır ikisi de var. İkisi de var. İkisi de var. Evet devam edelim. Onların eğitimine, terbiyesine en önemli olanla başlarlar. En önemli olan. Öncelikli olan, önemli olan. Değil mi? Öncelikli olan, önemli olan. Çok önemli. Hocam ya ben bir Kesir Tefsir'i okuyabilirim. Okuyamazsın ya. Ya hocam ya niye? Okuyamazsın. Sen okuyamazsın bir Kesir Tefsir'i. E ne okuyayım? Okuyacağın başka tefsirler var. E ne oku? Mesela şu tefsirü, ya hocam o bir cilt ya, beni açmaz, ben on ciltten başlayacağım. Sen kimsin on ciltte başlıyorsun? Ya hocam, ya işte ben e, işte Buhari'yi başından başladım. E niye Buhari'yi başından başladım? Başlamasaydın Buhari'yi, öncelikle başlasaydın mesela, bu Luhul Meram'la başlasaydın. Daha güzel olmaz mıydı? Umdetül Ahtiyam'la başlasaydın daha güzel olmaz mıydı? Önce ondan başlasaydın. Müntefa'yla başlasaydın daha güzel olmaz mıydı? Daha güzel olurdu. Ondan sonra ona geçseydin. Önemli olan, öncelikli olan. Ya bu ne demek? Bu şu demek. Yani ilminde, amelinde neyi var arkadaşlar? Bir telakkisi var, bir anlış şekli var. İlimde de böyle, amelde de böyle. Yani gece namazına başladın. Değil mi? Teheccüte. E, 100 rekatla mı arkadaşım İmam Ahmedi' örnek alıp da. Bıktırma. Nefsini usandırma. 2 rekatla başla. 100 rekat, rekat. Ha. Ha, İmam Ahmet'ten var rivayetler ya. Onun için adam diyor yani şey, 100 rekat. Ha. E başka? Oruca başladın. E bırak arkadaşım yani pazartesi tut. Perşembeye sonra başla. Ya da ayın başından bir gün tut. Ortasından sonra tut. Yani e, cemet mi? Ya amelde de böyle arkadaşlar. Amelde de böyle. E ilimde keza. Yani ben çalışıyorum kaçtan kaça kadar? Sabah dokuzdan akşam yediye kadar. E, hafız olacağım. Yani temelli olabilir ama işte boş temellilerle, hayallerle uğraşmamak lazım yani. Nasıl hafız olacaksın? E hocam e, günde bir sayfa alsam olur muyum? E bunca iş arasında günde bir sayfayı nasıl alacaksın? yok ben alırım hocam. Hem yeme kırma. İyi başla bakalım bismillah. On yıl geçti ne var? Vah hocam bakarayı bile bitiremedim. Arkadaşım kim çolukla çocukla hafızlık yapmış ki sen yapacaksın? Çoluğun çocuğunu bir kenara bırakacaksın. Ananı babanı bir kenara bırakacaksın. Kendisini medreseye kapatacaksın. Başka yolu yok bunun. Usluğu mu bu? Usluğu bu. Sen anca dinleyici olursun. Dinleyici. Ya hocam Hemimizi kırmam, kırmıyorum. Aksine, realiteyi söylüyorum. Benim için de aynı şey. Bak, ben evlendim. Eskiden 10 saat okuyan necmi, günde iki saat, 3 saat okursa yerleri öpüyor. Bu işler böyle arkadaşlar. Bu işler böyle. Herkes durumunu bilecek. Hayallerle uğraşıp 50 iş yapmak yerine, hepsine ne kalacak bunların? Yarım bile değil belki de. Çeyrek? Pek bir iş uğraşacaksın. Bilemedik iki iş uğraşacaksın. Ama maalesef o gençlik hırsı var ya gençlik hırsı. Bazen iyi bazen kötü. Hani hep söylüyoruz İbnül Cevzini, şeytanla hileleri kitabını okuyun. Orada ilim talebesini böyle kandırır diyor. Nasıl kandırır? Temsire başla, hadise başla, fıkha başla. Allah bir oradan bir oradan. Üç ay beş ay sonra hiçbir şey yok. Bitti. Niye? E şeytan boş durmuyor ki. Şeytanın bir işi var. Herkese ayrı damardan yaklaşmak. Onu şu, o, o. o bakın lan. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Önemli olanla başlayacağız. Önemli olanla başlayacağız. Bitirdik mi bir sonraki aşama? Bitirdik mi bir sonraki aşama? Bitirdik mi bir sonraki aşama? He, böyle olunca göreceğiz ki ya hakikaten diyeceğiz bereket selefin yöntemindeymiş. E öyle. Hangi kitabı başla, bitirmeden diğer kitaba başlamışlar ki? E sahabeyi örnek alın. On ayeti inerdi, Onu yaşamadan diğer on ayete ne yapmazlardı? Başlamazlar, Geçmezlerdi. E şimdi bizim halimiz ne? Çok önemli. Çok çok önemli. Hep söylüyoruz. Başladığınız kitabı ne yapacaksınız? Mukaddimesinden neyine kadar? Hatimesine kadar okuyacaksınız. Şurada bir kitap var al. 10 sayfa bundan oku. At kütüphaneye. Orada bir kitap var al 10 on sayfa ondan oku at kütüphaneye. Orada bir kitap var maşallah. Yani bir tane kitap bırakma piyasada al hepsini kütüphaneye koy e ne oldu? Söylüyorum. Kaç taneniz Tahaviyi başından sonuna kadar okudu? Bak soruyorum devamlı. Size söylediğim kitap 5000 sayfalık kitap değil. 300 sayfalık kitap. Kaç taneniz tahaviyeyi başından sonuna kadar okudu? Ha işte, çok önemli bu. Yok öyle iki sayfa, üç sayfa. Ya arkadaşlar, yani selefiyim demekle de kimse kurtulmuyor. Heh. Öyle zannetmeyin. Yani hani işte mürit oldun, beraati eline aldın. Hani onlara öyle inandı. Ben de selefi oldum. Ehli tevhidim ya elhamdülillah ne güzel bana. İyi tamam. Kurtuldum. Yok öyle bir şey. Sizden hiçbirinin ameli kurtaramaz. Ne namazı, ne orucu, ne zekatı. Seni de mi? Hatta cihadı. Seni de mi ey Allah Resulü? Beni de. Bir durum Allah'ın rahmetinin beni ne yapması? Kuşatması. Bu naslar nerede? Bunlar nerede? O bakımdan yani tevhideyle olduk elhamdülillah. Ama bitmedi ki. Bitmedi. İlimsiz hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ilimsiz. Hiçbir şey. Ha, ben inliyim ümmi kalmaya devam edeceğim diyorsa bir hani sokaktaki adamdan zaten farkın olmaz. Bir farkın var. İşte Allah semada dersin. Ne yaparsın? Namazda ellerini kaldırırsın. Ve bu kadar. İlim, ilim. Okuyacağız ya. Yani ben etrafımda öyle insanlar gördüm ki farklı şehirlerde arkadaşlar günde bir sayfa Kur'an okumuyor ya. Günde bir sayfa. Soruyorum günde bir sayfa kuran okumayanınız var mı? Bir sayfa Kur'an okumuyor günde ya bir sayfa. Ya sen nasıl Müslümansın? Onun bunun İslamı ile onun bunun tevhidi ile alay ediyorsun. Yok sana. Bir sayfa Kur'an okumuyorsun günde bir sayfa. Sen niye varsın ya? Niye yarattı seni Allah? Senin hayatın abes. Kur'an'ı ne zaman okuyacaksın? Alay ediyorsun Kur'an ölüler için inmedi, diriler için inmedi. Millette... <gülüyor> ya alay ettiğin adam o hacı amca belki günde en az 10 sayfa, 15 sayfa Kur'an okuyordur. Sen bir sayfa Kur'an okuyor musun günde? Bir sayfa. E hocam vaktim yok. Neye vaktim var? Tebbi, tefsik, tekfire vaktin var ama. Ama bir sayfa Kur'an okumaya vaktin yok. Vallahi sahabe hayatta olsaydı çoğumuza münafık derdi belki de. Ama yok işte. Yani bakın önce kendimize, projeleri kendimize yakalım, kendimize. Biz kendimize bakalım arkadaşlar. Biz kendimize bakalım. Şimdi bırakın dışarıyı. Ben Osman'ın aynası olmalıyım. Osman benim aynam olmalı. Biz önce kendimize bakalım. Bırak şimdi siz dışarıyı. Yani işte şurada şu cemaat, burada bu cemaat bırakın arkadaşlar. Günde bir sayfa en az Kur'an okuyor muyum ben? En az günde 200 sayfa tefsir okuyabiliyor muyum? Bir iki tane hadis okuyabiliyor muyum? 200 sayfa tefsir okuyabiliyor muyum? 200 sayfa 1-2 tane hadis okuyabiliyor muyum? Bunu yapabiliyor muyum ben? Ben ona bakacağım. E yok. E ne yapıyorsun sen? Maşallah gazeteyi alıyorsun başından sonuna kadar okuyorsun. Eve geliyorsun, televizyonu açıyorsun bütün haber programlarını hatta cübbeli televizyondayken 3 saat 4 saat gece 3'e kadar 4'e kadar dinliyorsun. Niye? Cübbelinin nelerini manevralarını tespit edeceksin. Allah onu sormayacak vallahi sana. Onu sormayacak. İzlediğin için belki hesaba çekileceksin. Cübbeli izlediğinden dolayı değil. Fuzuli işlerle uğraştığından dolayı. E yok. E ondan sonra ya işte hocam, ya işte ne güzel işte bak böyle haftada bir gün senin dersine geliyoruz. Haftada bir gün Ahmet'in dersine gidiyoruz. Ne güzel işte. Ya beraati eline aldın. O! Oh. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bakın ne diyorum, günde bir sayfa Kur'an okuyor musun en az? Okumuyorsan, peki, nifak benim neremde? Sor bunu ya, sor. Nifak benim neremde? Arkadaşlar bakın, bunlar çok önemli meseleler. Hep diyoruz ki, ya niye bizim arkadaşlarımızda ahlak eksikliği var? Değil mi? Soruyoruz. Ya Kur'an okumayan adam da ahlak olur mu? Kur'an okumayan adam da ahlak olur mu? Kur'ansız bir, Alim ya da muvahhid var mı ya? Bir tane görün, gösterin bana. İmam Müslüm hafızlık yapmadı diye tenkit edildi biliyorsunuz hadis rivayetine başladığında. Adam hadis rivayetini bıraktı hadi hafızlığa gitti. Hafızlık yaptı. Bunlar çok önemli. Yani bunları ben size burada boşuna söylemiyorum. Milleti tenkitle, he, millete red ve nefi vermekle uğraşacağımıza önce kendimizi takviye edelim hani göğe bu derde hadi gelin bir saat ne yapalım iman edelim nasıl iman edeceğiz bunu kendine rehber edineceksin arkadaşlar öyle yok öyle yok kim ki günde en az bir sayfa Kur'an okumuyorsa en az 3-4 sayfa tefsir okumuyorsa 1-2 tane hadis okumuyorsa onun vay haline vay haline öyle hep iş yok hep çoluk çocuk yok hep ev yok. Eğer öyleyse bu davetin himmetini maksadın üzerine ne yapmadın? Almadın ya. Fuzuli konuşuyorsun. Laf senin söylediklerin. Laf. İçi boş laf. Hep söylüyoruz. He. Kebura makten inna allahi ente kulum Hep söylüyoruz. Limete kuluna ma la tef'alun. Yani yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyi söylemenin ne kadar büyüklüğünü olduğunu bilmez misiniz? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hep söylüyoruz. Ama işte bunu anlamak lazım yani. Bunu, anlamak. bunu önce sen anlayacaksın. Çoluğuna çocuğuna, hanımına çoluğuna çocuğuna anlatacaksın. Eşine dostuna anlatacaksın. Fuzil işlerle uğraşmayacaksın. Ama yoksa o zaman ne olacak biliyor musun? Sadece hani bazen o rivayetleri sizle alıyoruz ya özellikle Hatip Bağda'nın zikrettiği gibi içi boş, papağan gibi ne yapan çen, çen çen konuşan adam olursun. işte başka bir şey olmaz. Evet oku. Onlar kendilerine tabi olanları <gülüyor> ilim ve üzerine terbiye ederler. Onların eğitimine, terbiyesine en, öne önenen, en önemli olanla başlarlar. Bir tarafı diğerine üstün tutmazlar. Onları amelsiz ilim ya da ilimsiz amel üzerine ya da taassup ve hizipleşme üzerine ya da erimek ve çözülmek ya da büyüklenip başkalarını küçük görmek üzerine terbiye etmedikleri gibi mutlak olarak tabi olma ve boyun eğme üzerine de terbiye etmezler. Yani mutlak olarak tabi yok bize. Biz mutlak olarak Kur'an ve Sünnet'e tabiyiz. A şahsına B şahsına tabi olamayız. Ama bunu yaparken de hizipçilikten, fırkacılıktan ne yaparız? Uzak dururuz. Ama ilimsiz amelden, amelsiz ilimden de Allah'a sığınırız. Hep sığınıyoruz. Ama icraata gelince yani her işi Allah'a havale ediyoruz ama gült yok, gayret yok. Allah'ım diyoruz, ilimsiz amelden. Amelsiz ilimden sana sığınırız. E, güzel, sığın. Peki, ilimsiz amelden sığınmanın gereği ne? Amel ne ilim katmak? Amelsiz ilimden Allah'a sığınmanın gereğine, Amel katmak ilme değil mi? Yani hep dua. Hani duanın gereği? Bunu soracağız işte. Kendimize soracağız. Önce ben kendime soracağım. Sonra sen kendine soracaksın. Sonra o kendine soracak. Sonra onlar, sonra bizler, sonra sizler. Herkes soracak. Yok. Ben çok soruyorum. Diyorum ki hiç okuyanınız var mı? Hocam diyor valla diyor ya Tavi beni açmıyor diyor ya. Ya seni ne açıyor? Seni ne açıyor arkadaşım? Ne açıyor seni? Ya hocam valla işte 20-30 sayfa okudum sıkıldım. Peki sıkılmadığım, okurken zevk aldığım bir kitap var mı? Ne var? Söyle. İşte hocam diyor ya diyor şey mesela diyor. Ee, yok yani. O anlamda söylemiyorum. İşte mesela diyor falan roman. Bakın diyorum. Size bir örnek vereyim. Ben öyle insanlarla saatlerce yolculuk yaptım ki Kur'an çaldığı zaman sıkılıp, darlanıp Kur'an'ı kapatıp peşinden ilahiyle vecde ve mecde ulaşan insanlar. Her yerde şeytan kendini gösteriyor arkadaşlar. Her yerde. 20 saat yolculuk yapıyorsun adamla İki saat Kur'an aşamıyorsun ama on saat ilahi. On saat marş. Neden? Çünkü şeytan devreye giriyor. Kur'an algısını kapatıyor. Seni tamamen neye yönlendiriyor? O marşlara, o ilahilere. Çünkü niye? Şeytan Kur'an'ı dinlemekten hoşnutluk duymaz. Aynı şey diğerinde de var. Yani Tahavi'yi açınca afakanlar boğuyor adamı. Mahmedi Nabvi'nin o hadin kitabını tevhid'i açınca afakanlar boğuyor adamı. Okuyamıyor. Ama başka bir şeye gelince okuyor. Mesela akit gazetesini al başından sonuna kadar okuyor. Bir tane köşe yazısı bırakmıyor. Yeri geldiğinde Google'a giriyor, oradaki köşe yazılarını takip ediyor. Allah'a işte bakın bunu soracağız kendimize. Neden biz böyleyiz? Ya öyle insanlar tanıyorum ki arkadaşlar. Günde bir sayfa dini kitap okumuyor ya, bir sayfa ya, bir sayfa. Dini kitap işte, dini kitap. Ya çok önemli değil, hadis olur, tefsir olur, dini kitap. Bir sayfa ya, bir sayfa. Bir sayfa ya. Böyle bir şey olabilir. Ondan sonra diyeceksin ki Allah'ın ilk emri oku. Nefsini oku herhalde. Kitap okuma nefsini oku. Oku demek kitap oku demek işte. Önce Kur'an oku. Okuyor. He. Nefsini okuyor. Önce Kur'an oku. Sonra hadis oku. Fuku oku. Oku ya bir şey oku işte. Yok. Evet. Bir sonraki bak. 41. Ümmetin din hususundaki işlerini yenileyen canlı tutan ehli sünnetleri bağlı. Evet müceddit. Yani bütün mücedditler Ehl-i sünnet vel cemaatten çıkmıştır. Bütün mücedditler. Hani her yüzyılda bir gelir diyor ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve ümmetin dinini tecrid ederler. Ne demek tecrid ederler? İki şeyle uğraşırlar. Terbiye ve ve tasfiye. Terbiye ve tasfiye. Yani nedir terbiye? Kur'an terbiyesi ahlakına. Peygamber ahlakına döndürme. Nedir tasfiye? He, kurafelerden, bid'atlerden, şirklerden dini ne yapma? Tasfiye etme. Ayıklama. Temizleme. Hepsi de ehl-i sünnetler cemaatten çıkmıştır. Velillahilhamd. Hepsi. He, bu ne demek? Bu şu demek. He, onlar ehlak olduğu için kıyamete kadar da kınayanların kınamasının, onları hor görenlerin ya da aşağılayanların horlamasının, aşağılamasının onlara kıyamete kadar ne yapmayacağı? Zarar vermeyeceği. Ve bu hal üzere baki kalacak bir ümmet oldukları için müceddikler onlardan çıkıyor. Ha, bazen sayılar az olabilir. Çok önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. O da ney? Dini iki ayet üzere kurmaları. Terbiye ve ney? Tasfiye. Çok önemli. Çok çok önemli. Evet. Dini ihya etmek için çalışanlar onlardır. Dinden gurbeti def etmek için dinin silinip unutulmuş öğretilerin yerilemek için koşturup dururlar. Şayet İslam tarihinde müceddidlere bakarsak onların ehli sünnet vel cemaat'tan olduklarını görürüz. Ömer bin Abdülaziz, dört imam, Şeyhül İslam İbn Teymiyye, Muhammed bin Süleyman ve ilim, iman ehli başka imamlar gibi. Allah hepsine rahmet etsin. Evet, hepsi ehli sünnet vel cemaat'ta. Velaleyküm Bugün de öyle. Şey İbn Useymini ile, Şey Bin Baz ile, Şey Albani'si ile hepsi ehli sünnet vel cemaatten velillah. O bakımdan he, bununla bizim guru bunu duyduğumuz kadar bunun ağırlığıyla da ne yapmamız lazım? Ağırla. Yani ağırlığıyla da ne yapmamız lazım? Evet yani davranmamız lazım. Ağırlığını hissetmemiz lazım. Yani ben Albani'yi çok seviyorum demek yetmiyor. Resulullah'a çok seviyorum demek de yetmiyor. Çünkü niye? Eğer seviyorsanız tabi olun diyor Allah Azze ve Celle. Sevmenin alameti ne? Tabi olma bir gerektir. Tabi olacağız. Sevmek yetmez. Yani hiçbiriniz metiye babında, kavil babında kimden? Katip Çelebi'den daha çok kimi sevemezsiniz? Resulullah'ı sevemezsiniz. Bak ne güzel metiye düzmüş görüyor musun? E ne kıymeti var? Sana desem ki Resulullah için bana dört beyit söyle. Kaç tane söyler sana? Söyle dört tane beyit bakayım. He. Bak adam neler yazmış değil mi? He ama ne kıymeti var? Ne kıymeti var? Tabi olmak lazım. Yani seni çok seviyorum ya Rasulallah. Vallahi çok seviyorum. Çok seviyorum. Senin yoluna kurban. Anam babam sana feda olsun de. Ondan sonra her türlü pisliği işle. Bunlar hikaye. Reklam, diaya bunlar. Tabi olmak lazım. Yani bunlar müceddit imamlar. Bu imamlara tabi olmamız lazım. Bir sonraki babı da alalım. 42. İyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak hususunda ehil olanlar onlardır babı. Bakın ehil olanlar. Şimdi iyiliği herkes emrettiğini zanneder. Kötülükten herkes nehy ettiğini zanneder ama öyle değil. Ehli sünnettir. Yani çünkü iyiliğin tanımını bilen, iyiliğin ne olduğunu bilen, kötülüğün tanımını bilen, kötülüğün ne olduğunu bilen ne iyiliktir ne kötülüktür. Bunu kim bilir? Ehli sünnet vel cemaat bilir arkadaşlar. Ehli sünnet vel cemaat üleması bilir. Onun için hakikaten he, emri bil marufu nehyani'l münkeri gerçek anlamda yerine getiren onlardır ve öyle olmuş bu zaten. Öyle olmuş. Evr-i var ve nehy-anil münker bu dinin çok önemli bir neyidir? Prensibidir, kuralıdır. Çok önemli. Yani herkesin evr Bil bin var ve nehy-anil münker yapacağı neleri vardı? Yerleri vardır. Mekanesi vardır. Otoritesinin geçtiği yerler vardır. İki örnek verelim. Aile ile patron. Aile reisiyle patron. Evr-i var ve nehy-anil münker maslahat gerektirir. <gülüyor> Siyaset gerek <gülüyor> Yani bugün, bugün, bugün, bugün şurada bir meyhane var. Emril maruh ve nehyi anil münker namına kalkıp o meyhanedekileri biz dövemeyiz. O meyhaneyi biz kapatamayız. Allah bize bu yetkiyi vermiyor. Bu kimin yapacağı iş? <gülüyor> Devletin mesulünü yapacağı iş. Bu emril maruh ve nehyi anil münker'e girmez. Nedir emril maruh ve nehyi anil münker? Herkesin makamında ve mekanında İstitaası yani gücü iktidarı daimde yapacaktır. Reis, aile reisi değil mi? İşte o evinde emri bil maruh ve nehyanel münker yapar. İnternet mi? Kapar. Televizyon mu? Kapar. Namaz mı kılınmıyor? Kıldırır. Oruç mu tutulmuyor? Tutturur. Patron. Haram bir iş mi işleniyor? Yaptırtmaz. Yeri geldiğinde nasihat eder. Yeri geldiğinde maaşını keser. Yeri geldiğinde işten atar. Herkesin iktidarı var. Alim mi, talebe grubu mu var? Emr-i maruf'u işletir, yapmayanı tasfiye eder. Sokaktaki adam uğursuzluk mıydu? Ya yani emr-i maruf yapalım, saldıralım. Öyle bir şey yok. Bu emr-i maruf anlayışımız değil bizim. Bizde emri bil maruf'u genel anlamda. Ne demek genel anlamda? Ümmetin geneline, milletin geneline o anlamda yapacak müessese nedir? Kaza müessesesidir. Kaza Nedir kaza müessesesi? Şer'i mahkemelerin olduğu müesseselerdir. Onlardır. da bile bundan 5 yıl öncesine kadar heyeti emri bil maruf ve nehy-i anemünker vardı artık o da işlevini ne yaptı? Kaybetti. Yani resmi kurumdur. Sen yaparsan fevda çıkar. Kaos çıkar. Nedir maruf, nedir münker? Açık olan var, gizli olan var. Heh, yani bunu böyle anlamak lazım. Onun için Şelisa Üteymiye diyor ki kendisine Emri Bilmar ve Nehi Anil Münker yapmasını salıklayan kadıya diyor ki Ey kadı sen bilmez misin ki diyor Emri Bilmar ve Nehi Anil Münker benim işim değil senin işindir. Çünkü sen bu makama bu mansıba kadılığa Emri Bilmar ve Nehi Anil Münker yapmak için getirildi. Kendisi kadı değildi biliyorsunuz. Çok önem önemlidir bu. Peki yapmayacağı alan hiç mi yap yapar? Elbette yapacağı alanlar vardır. Ama genelden bahsediyorsak bu bizim otoritemiz dahilinde değil. Yani biz kendi çiftliğimizde ötebiliriz ancak. Biz bunu yapabiliriz. He, peki hocam o ne zaman olacak? Bir gün olacak. Mehdi'den önce de olacak. Mehdi ile de olacak. Ama ne zaman olacak? Biz dua ederiz. Deriz ki ey Allah'ım bizi hilafet nimetiyle bir an önce rızıklandır. Amin. Çok önemli. Ey Allah'ım bizi hilafet nimetiyle bir an önce rızıklandır. Ey Allah'ım bize hilafet nimetinin o güzelliklerini göster. Amin. O bir, bir olay. Ama dediğim gibi kaos oluşturmamak lazım. Bunu çok iyi bilmek lazım. Bunu gençler bilmiyor. Hani Hazreti Ali diyor ya peygamber aleyhissalatü vesselam ama kim Hazreti Ali? Vali olarak gönderiyor onu. Sana diyor üç şey, bir rivayette dört şey veriyorum. Bunu illa da yapacaksın. Ne? Hiçbir kimsel bırakma illa onu ne yap? Tamset. Hiçbir yüksek kabir bırakma illa onu ne yap? düzle. Vay bize bu görevi verdi aleyhissalatü vesselam. Ne yapalım? Nerede böyle haç işareti? Nerede bilmem ne işareti olan ne var? Emmare var. Yatıp kıralım. E, bütün kabristanlarda maşallah bizde yani yüz yıl çalışsak bitiremeyiz. Her yer yüksek. Bundan mı uğraşacağız? Bu bizim işimiz mi? Ya, vali olarak gönderiyor onu. Vali olarak. Yani la takrabussalâ ve entum sükâra ve entum sükâra atma. Bektaşi gibi yapma nasıl tamamıyla vali olarak gönderdiği adamı onu söylüyor yetkisi var e senin yok e ne, işte hadis var bak işte bu işlerle uğraşalım bunu yapanlar olmuştur arkadaşlar zamanında hamasi gençler niye işte alime ulemaya danışmaya rivayetin esbabı vurudunu ne yapmayan bilmeyen ne demek esbabı vurud söyleniş nedeni hangi koşulda Hangi şartlarda söylenmiş? İşte biz buna rivayetin sosyolojisi diyoruz. Bakın şimdi o adamlar diyor ki ya işte e, so, rivayet sosyolojisi, hadis sosyolojisi diye bir ilim geliştirdiniz. Muhtes. Ay vallahi muhtes değil. Bunun eski ismi nedir biliyor musunuz? Vurudul Hadis. Hani e, ne diyoruz? Esbab-ı Nuzul diyoruz ya. Onun hadisçesi bu. İşte hadis sosyolojisi bu. Başka bir şey değil yani. Ama anlamak lazım. Evet alalım orayı bitirelim biz yaptık onlar iyiliği emreder ve üç inkar mertebesi el, dil, kalp ile gücü ve maslahatı gözeterek kötülüğü inkar ederler bu konuda rıfk tesir ve suhulet ile istenileni gerçekleştirecek en yakın yola girerler insanlara nasihatle Allah'a yakınlaşmayı isterler insanlara faydalı olmayı Onları her türlü hayre ulaştırmayı, her türlü kötülükten alıkoymayı koymayı kastederler. Ve bu görevi yerine getirmek suretiyle bu ümmetin hayırlı, vasat bir ümmet olma özelliğini muhafaza ederler. Azabın ondan defedilmesi için çabalarlar. Evet. Yani tabii e, söylenecek çok şey var bu bapla alakalı ama Yeri doğrudan bizim dersimizde çünkü bizim dersimizde biz özellikleri genel neyle? Çerçevesiyle alıyoruz. Çok fazla teferruata inmiyoruz. Yani bunların yeri akide kitaplarıdır. Yeri geldiğinde fıkıh kitaplarıdır. Ama işin hulasası şudur arkadaşlar. ehli sünnet ve cemaatin üzerinde ittifak ettiği ya da yolundan yürüdüğü bu temel prensipler, temel kurallar bizim için olmazsa olmaz. Biz Fatiha suresini bildiğimiz gibi çünkü namazda lazım, tabut ediyoruz bu kuralları da en azından Belki cümlesiyle değil. Belki lafzıyla değil ama neyiyle? Manasıyla, ruhuyla, özüyle ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Eğer bunları bilirsek işte o zaman biz gerçekten amelimizi neyin üzerine? Sünnet üzere yani hangi sünnet? Yaşam üzere. Ne yapmış oluruz? İhya etmiş oluruz, bina etmiş oluruz. Bunlar olmazsa olmazlarımız. Bunları bileceğiz. Bunları bilmemiz sadece ahiretimizi değil... Aynı zamanda dünyamızı temvir edecek, nurlandıracak. Yani bir peygamber düşünün, bir peygamber düşünün, bir peygamber düşünün. Heh. Öyle bir topluma gelmiş ama bu toplum bütün kötü bir toplum değil. Çok güzel hasletleri, çok güzel neleri, ahlaki prensipleri olan bir toplum. Ama yeri geldiğinde çok rezil prensipleri olan, çok rezil fuhşiyatı olan bir toplum. Ama güzellikleri ne yapmak? Daha çok güzelleştirmek, kötüleri tamamen ne yapmak? Ortadan kaldırmak. Hani şeytan bile hayatında bir kere doğru söyledi diyoruz ya yani müşriklerin bütün vasıfları kötü değil. İyi vasıfları var. Onları geliştirmek. Kötüleri ortadan kaldırmak. Bizim toplumumuzda çok güzel neleri var? Vasıfları var. Arap toplumlarında olmayan vasıflar var hatta. Yeri geldiğinde. Heh. Onları daha da geliştirmek. Kötülere gelince peygamberin yaptığı gibi ortadan kaldırmak. Hep söylüyoruz. Ben Muhammed Kabe'yi yıktıktı deditmem diyen bir peygamberin ümmetiiz biz. Ne demek Muhammed Kabe'yi yıktırttı deditmem? Yani Mekke fethedildi. Kimin kumandasına geçti? <gülüyor> Resulullah'ın. Önce putlar ne yapıldı? Bertaraf edildi değil mi? İsra geldi. Ala kaideti İbrahim ve İsmail. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam Kabe'yi inşa ettiklerinde ki yıkılan Kabe'yi yeniden inşa ettiklerinde çünkü kavailini kaldırmışlardır. Kabe Adem Aleyhisselam'dan bu yana maruftur. He, ne yaptılar onlar? Hicri İsmail denilen o bölgeyi de Kabe'ye kattılar. Yani Kabe kare değildi, dikdörtgendi. Hicri İsmail'e kadar uzayan bir bölgeydi o. Ama Mekke'li gelmiştikler? ne yaptılar? İnsanlara devamlı Kabe'nin kapısını açıp Kabe'nin içinde namaz kıldırtmak neyinden? Probleminden kurtulabilmek için bir bölge oluşturdular orada. Orada namaz kılan nerede namaz kılmış gibi oluyor? Kabe. Ayşe anamız geldi ne dedi? Ey Allah Resulü tamam dedi. Artık fethettik, aldık. Babanın kaidesine göre yap. Ne dedi? Ne dedi? İnsanlar, insanlar bir kısmı itibarıyla yeni yeni ne yapmışlar? Yine girmişler değil mi? Müellifeyi kulübenüz. Hadisül ahd bil İslam ben Muhammed Kabe'yi yıktıktı delirtmem dedi hikmeti görüyor musunuz arkadaşlar bu bir hikmet her şey illa alelacele yapılacak diye bir kural yok e peki ondan sonra gelenler yapsaydı ya tamam ne oldu bak Hazreti Ömer döneminde da işte İran'ı aldık işte Filistin bizim e niye bekir düşünmedi niye Ömer düşünmedi niye Osman niye Ali hani geçtik onları Niye Ömer bin Abdülaziz? Geçtik onları. Niye Halife Raşit? Geçtik onları. Niye Nureddin Zengi? Geçtik onları. Niye Yavuz Sultan Selim? Anlatabildim de demek istediğimi. Niye yapmadılar? Her zaman ille zahir olunca, hüküm ne yapmıyor? Düşmüyor çünkü maslahat var. E başka şeyler de söylenir. Onlarca şey söylenir. Bu bir tanesi. Böyle bir Peygamberin ümmetiyiz. Eğer diyor sen katı kalpli olsaydın, kaba olsaydın etrafından dağılıp giderler. İşte hikmet dediği bu müellifin, rıf dediği bu, Lin dediği bu. Böyle olmuş bu davet, böyle gitmiş. Bizim de öyle olmamız lazım. ehli Sünnet ve Cemaat, Emüvarhu Nehi Anil Münkeri. <gülüyor> doğrudan kılıcıyla yapmaz. Çünkü senin bunu yaptığın insanlar kafir insanlar değil. Yani bu harici anlayıştan bu kaba anlayıştan bu bedevi anlayıştan kurtulmak lazım. Antiparantez söyleyeyim. Haricilerin ekserisi bedevidir biliyor musunuz? Çok fazla hadari harici bulamazsınız. Geneli bedevidir. Şimdi Bedevilerin kalpleri katı olur. Kalpleri katı olur. Merhametleri az olur. Düşünün. Adam bakıyor Aleyhisselatu Vesselam'a yani Hasan'ı Hüseyin'i tamam öpsün koklasın torununu da bunların sahibi çocukları ne kucağından iniyor ne boynundan iniyor. Çünkü vallahi Allah Resulü benim 10 tane çocuğum var daha bugüne kadar bir tanesini bile öpmedim. İşte bak işte Bedevi ne diyor da? Rahmet etmeyeni Rahmet edilmez. Muhtelif suayetler var. Allah senin gönlünden merhameti sökülse alınsa ben ne yapayım diyor. Değil mi? Ha, yani niye Peygamber ve vesselam bedevi insanları deve ehli olarak tanımlıyor Çok ve onları anladım. ve onları katı kalplilikle kaba yüreklilikle ne yapıyor? Niteliyor. Neden? Ama niye hadari insanları koyun ehli olmakla ve daha ne olmakla kalplerindeki imanın neyiyle? Hikmetiyle, liğniyle. Mesela bir ehl Yemeni, bir ehli Şam'ı. Neden? İşte bunlara bakmak lazım. Ya bedevilik kötü mü değil elbette. Ama bir şey eğer insanın doğasında, psikolojisinde varsa dinde de o yerini buluyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani eğer evvelinde ne varsa bu varsa dine girdiğinde de eğer tedavi edilememişse o haslet ne yapıyor kendini? Gösteriyor. Çok önemli. Bak sahabi yok harici. Ama tabiinde çok. Tebu tabiinde çok. Ondan sonra çok. O haricilerde bir tane sahabi talebesi bulamazsınız. Bir tane selefe mensup imam bulamazsınız. Neden? Yani i̇şte bu Emirül bil maruz nehi anü münker yaptığı gibi yapılmaz. He. Ama çok dikkat edeceğiz. Çok sakat bir noktadır bak. Çok sakat bir noktadır. Bugün en büyük problemlerinden bir tanesi budur. Hele öyle genç adam ilmi yok ben emri bil maruz nehi münker yapıyorum diye sokağa çıkmayacak. Oturacak. Önce emri bil maruz nehi anü münkeri ya eyyetühen nefs var ya o nefsine yapsın, onu önce adam etsin, ondan sonra kalksın biraz ilim tahsil etsin, şöyle biraz kendini törpülesin. Bak o zaman ne olacak? Kim ki bu dini yeni öğrenmeye başlıyorsa en alim o oluyor. Kim ki bu dini yeni öğrenmeye başlarsa en alim o oluyor nedense. Ama kim ki bu dini öğrenmeye devam ederse en cahil olduğunu fark ediyor. Ama işte o merhaliyi yakalamak lazım. Başlangıçla yol alma arasındaki neyi? Faslı. O noktayı yakalamak lazım. O fasla varmadan ilmi de biten adam bir bakıyorsunuz bugün orada burada rezil. Hatta bir ilerisi var. Haricilikten ne? Küfür. Yani ne demek küfür? Tekvir ettiği adamlardan daha beterini işler hale geliyor. Onlarca tanıyorum arkadaşlar. Ben bunu size yani benim tanınma gerekiyor. yok. Aliler söylüyorlar zaten. Evveli de böyle. Yani, Selefte de, de böyle. O bakımda Emri bünavru nehi anil münkeri yapacağız derken Evli Sünnet'in tarif ettiği yapma şekillerinin dışına çıkmamak lazım. Buna çok dikkat edeceğiz. Onun için Emri bünavru nehi anil münkeri genel anlamda kim yapar? Kaza müessesesi yapar. O bizim dahlimizin neyindedir? Dışındadır. Bunu bileceğiz. Buna göre hareket edeceğiz. Ee, ne kadar oldu başlayalım derse? Bir buçuk saat, bir buçuk saat oldu. Ee, bir bahse girecektik ama gene vakit kalmadı. İnşallah önümüzdeki ders yaşarsak gireriz. Subhaneke Allah'ın ve bir hamdiki eşe dönelerdi. Estağfurullah. Evet,